ocak Bu daha başlangıçtı. Ama neyin başlangıcı? Son büyük yok oluşun mu? Son büyük ayaklanmanın mı? Yaklaşan yıkımın mı? Yükselen umudun mu? Yoksa hem o hem de o mu? Aynı anda ikisi birden. 2012 yılı Maya tarihçilerinin yanılmış olmasına rahatlığıyla kendisine atfedilen önemi zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü hatırlatmasıyla bitirirken dünya yeni bir başlangıç hevesindeydi. Öyle de oldu. 2013 yılı iyisiyle kötüsüyle birçok başlangıcı birden yaptı. 2012'yi kömür yılı ilan eden Türkiye yeni yıla kömür karası kan kırmızısıyla girdi. Enerji Bakanı'nın kömürden doğalgaz üreten bir tesisin kurdelesini keserek girdiği yeni yılın ilk haftası, Zonguldak-Kozlu'da 8 maden işçisinin metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybetmesiyle son buldu. Ardından yine Zonguldak ve sonra Çanakkale madenlerindeki başka kazalarda yine işçiler hayatlarını kaybetti. Yaşanmakta olan iklim değişikliğine katkısı en büyük fosil yakıt olan kömürün dünya genelindeki kullanımında Yapımı planlanan 49 santrale 4. sırada yer alan Türkiye, işçi ölümleriyle gelen uyarıyı görmüyor. Ocak ayında yeni bir imza atarak Afşin-Elbistan Kömür Hafızası'nda 8000 megawattlık elektrik santralinin yapımı için Birleşik Arap Emirlikleri anlaşıyordu. Halbuki dünyanın en büyük kömür üreticileriyle tüketicilerinin durumu ortadaydı. Kömür ihracat şampiyonu Avustralya'da sıcaklık derecelerini renklerle gösteren haritaya, Ocakta iki yeni renk daha eklenmesi gerekti. Tam o esnada ülkenin birçok yerinde yüzlerce orman yangını yaşanıyor, hava sıcaklığının bazı yerlerde 50 buçuk dereceyi bulduğu görülüyordu. Bir diğer kömür devi olan ülke Çin'de ise son 28 yılın en soğuk ocak ayı yaşanmaktaydı. Ortalama sıcaklık eksi 15 dereceydi. Ülkede yüzlerce gemi donan göllerde hareketsiz kaldı. Aşırı kömür tüketimiyle ortaya çıkan sis yüzünden uçaklar iniş yapamadı, fabrikalar kapandı, okullar tatil oldu. Dünyanın geri kalanında da durum farksızdı. Moskova'da hava sıcaklığı eksi 30 dereceyi görürken 170'in üzerinde insan aşırı soğuklardan dolayı hayatını kaybediyordu. Almanya, Yunanistan ve Romanya tarihlerinin en soğuk kışlarından birini geçirmekteydi. Gezegen 2013'e acayip havalarla başlamıştı. Dünyada nehirler soğuklar yüzünden akamazken artık başka bir dünya haline gelen Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'te bir nehir elleri arkadan bağlanıp enselerinden vurularak öldürülmüş insanların cesetleri yüzünden akamaz oluyordu. Birleşmiş Milletler'in barış elçisi Suriye'deki çatışmanın benzeri olmayan korkunç bir düzeye geldiğini söylerken 2011 Mart'ında başlayan iç savaşta 4.303 çocuk, 64.207 sivilin öldürüldüğü açıklanıyordu. Avrupa Birliği, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'a görevini bırakma çağrısında bulunurken, bunun cevabı Rusya Dışişleri Bakanı'ndan geliyordu. Sergey Lavrov, Esad'ın görevi bırakmasının krizin çözülmesini için ön koşul olamayacağını söyledi. Türkiye'nin kimliği belirsiz bir düşmana karşı sınırlarını korumak için istediği patriot füzeleri ülkeye ulaşırken, Ocak ayı sonunda Suriye'de yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybedecekti. Fransa, Afrika'daki eski sömürgesi Mali'ye askeri operasyonlar düzenlemeye girişirken, Türkiye'nin gündemini Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bir suikast alıyordu. Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda aralarında PKK kurucularından sakine cansızla Fidan Doğan ve Leyla Söylemez adlı genç kadın vahşice katledildi. Olay tam olarak açıklığa kavuşmadı. Üç kadının cenaze törenine Diyarbakır'da binlerce kişi katıldı. Törende konuşanlar barış mesajı veriyordu. Barış zamanıdır diyoruz. Cenazelerimizin önünde bunu haykırıyoruz. Evlatlar ölmesin artık. Bu kanı durdurabiliriz. Konuşarak, tartışarak sorunlarımızı çözebiliriz. Yıllardır tekrarladığımız bu düşüncenin, bu duyguların arkasında milyonlar vardır. Ocak ayında dünyada umutsuzluk, saçmalık ve kaos ağır basar haldeydi. Rusya bir aya, Azerbaycan toplumsal gösterileri, Obama sendi mağdurlarına, Milli Eğitim Bakanlığı da Yunus Emre ve Kaygısız aptalın ardından Amerikalı yazar John Steinbeck'e savaş açmış durumdaydı. Ülkesinin vatandaşlığından daha fazla vergi ödememek için çıkan Fransız aktör Gerard Depardieu, benim babam da komünisti diyerek Putin'le el sıkışıp Önce Rus vatandaşlığı aldı, ardından da zalim Çeçen diktatör Kadirov'la dans ede ede Çeçenistan vatandaşlığını kaptı. Depardieu'nun tüyüdüğü Avrupa kıtasından eski gözde örnek ülke İspanya'da ise gençler arasındaki işsizlik oranı asrın rekorunu kırarak %55'e tırmanmıştı. Türkiye'de ise hükümetten her şey yolunda mesajı geliyordu. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın Dünyanın her yerinde parmakla gösteriliyoruz. Tarihimizin en özgürlükçü dönemini yaşıyoruz dediği Ocak ayında Antalya'da 23 yaşındaki bir gence 1972'de fiilen son bulan THKPC örgütüne üyelikten 16 yıl 8 ay hapis cezası kesilirken mahkeme başkanının taş atanları 6 yıl ceza veriliyor, taş atan azmettirenlere daha fazla ceza vermemiz normal gerekçesiyle Açıkladığı KCK davasında BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 55 kişinin yargılandığı davada 40 sanık 6 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılıyordu. Politik şarkılarıyla bilinen grup yorumun bazı üyeleri ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlarının gözaltına alınmalarına yönelik tepkiler sürerken, Yaşanan olayları protesto eden avukatlara yapılan polis müdahalesi nedeniyle birçok avukat hastaneye kaldırılıyordu. Üç kez beraat ettiği Mısır Çarşısı davasında yeniden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Pınar Selek Sonuçta beni katil yaptılar diyerek durumun tuhaflığını dile getirirken Muğla E-Tipi cezaevinde tutuklu beş mahkum toplu intihar girişiminde bulunuyordu. Ocak'ı iyi başlamamıştı ama içerilerden bir ses umudunuzu kaybetmeyin diye bir mesaj verir gibiydi. Say They say I was living before we met All of my yesterdays I forget Now you are the one that I'm living for And each day I love you more So you must say especially I love you I'll never hurt you or make you cry Love will grow stronger as years go by Forever you'll be the one boy for me I love you until Died. So you must say wonderful things to me I think you're wonderful too Say wonderful things to me Especially you